Rahman Suresi'nde bir ayeti kerime 31 defa geçerken her biri farklı ayet numaraları numaraları ile telaffuz ediliyor. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün sürelerde geçiyor. Fakat sadece Fatiha Suresi'nde ayet olarak kabul ediliyor. Neden acaba? Şimdi Besmele-i Şerife Nemin Suresi'nde malum innehu min Süleyman ve innehu bismillahir rahim. O ayetin bir parçasıdır. Bunda hı hı. bütün ulema ne yapıyor? İttifak, İttifak ediyor. ediyor. Ama Fatiha-i Şerif'in başındaki ve diğer surelerin başındaki Besmele-i Şerife'nin o surelerin bir ayeti midir? Yoksa o surenin bir ayeti değil de teberruken ve bir surenin bitip diğer surenin başladığını ifade etmek için mi getirilmiştir? Bunda alimlerimiz ne yapıyor? İhtilaf ediyor. Mesela biz Hanefilere göre Fatiha'nın başındaki besmele-i şerife Fatiha'dan bir ayet değildir. Evet. Fatiha'dan bir ayet-i kerime değildir. Ya yani nedir? Fatiha'nın başladığını ve onun başında da teberruken besmele Kur'an-ı Kerim'e yazılmıştır. Yoksa Fatiha'dan bir ayet değildir. Niye böyle diyorlar Hanefiler? Çünkü diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde müminler cemaatle namaz kılmışlardır. Cemaatle namaz kılmış. Bunlar Allah Resulü'nün halifeleri, vezirleri idiler. Eğer Besmele-i Şerife, Fatiha'nın bir ayeti olsaydı, namazda cehri olarak açıktan okudukları yerde ne yaparlardı? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlarlardı. Halbuki ne diye başlıyorlar? Ya da diğer sureler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyorlar. Diğer surelerde de böyledir. O nedenle daha başka deliller de var da, hı hı. diyor ki, e, Besmeleler, Fatiha'dan bir ayet veya diğer surelerden bir ayet ne değildir? Değildir. Yenedir teberrüken getirilmiş, bir surenin bittiği, diğer surenin başladığını ifade etmek için getirilmiş olan ayeti kerimelerdir deniyor. Hı. Ama İmam Şafii rahmetullahi aleyh Hepimiz ona son derece saygılıyız Allah bizleri onun şefaatine nail etsin Amin. Onunla beraber haşretsin e Diyor ki Besmele Fatiha-i Şerife'den bir ayettir Çünkü niye diyor Fatiha 7 ayettir diyor Birinci ayette Bismillahirrahmanirrahim diyor ve Fatiha Besmele, Fatiha'dan bir ayeti, şerif, ayeti kerime sayıyor Biz saygı diyoruz İmam Şafi bütün ümmetin kabul ettiği bir müştehittir biz de o müşteyi de saygı duyarız ama dediğimiz gibi Hanefilerin görüşü böyledir, Şafilerin görüşü de böyledir. Evet.